Doğru Söz ve Dürüstlükle Şile'den Sakınalım Semavi Dinler Olsun, Vazi Kanunlar Olsun Beşerin ittifakıyla ile Doğru Söz Söylemek ve Alışverişte Dürüstlük Kemaliyet ve Şereftir Bütün Dinlerde Allah Teala Doğru Söz Söylemeyi, Alışverişte Dürüstlüğü, Ölçünün Tamamlanmasını ve Tartının Doğrultulmasını Emretmiştir her türlü yalanı, iftirayı, alışverişe hile katmayı, malın ayıbını gizlemeyi, ölçüyü eksiltmeyi, tartıyı kırmayı yasaklamıştır. Helal kazancın talep edilmesinde emretmiştir. Hadisi şerifte: Aleyküm bis-sıdık, fe innes sıdka yehdi ila'l birr <gülüyor> ve al birru yehdi ila'l cenneti. Ve ma yazalur racul yasduku ve taharrasu's sıdka hatta yekteb inallahi siddiqa ve iyakum vel kedeba feinna el kedeba yehdi ila el fujur wa inel yehdi ila en nar wa ma yezal er recul ve yet harrel hatta yektab indallahi keddaba niyet söz ve amellerinizde doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayın çünkü muhakkak doğruluk halis hayır ve iyiliğe halis hayır ve iyilik de Cennete iletir. Allah'ın nezdinde, Sıddık diye yazılıncaya kadar, Dürüst bir adam, Doğrulukta devam eder, Sözünde ve fiilinde doğruluğu araştırır. Niyet, Söz ve her işte yalandan sizi, Sakındırırım. Zira yalan, Fücura eşittir, Fısk ve isyana iletir. Fücur eşittir, Fısk ve isyan da, ...ateşe iletir, Allah'ın nezdinde çok yalancıdır diye yazılıncaya kadar eğri bir adam yalancılıkta devam eder... ...sözünde ve fiilinde yalanı araştırır, buyurmasıyla beyatin yani anlaşmaların hükümlerinden birisinin... ...sözlerde doğruluk, alışverişlerde sadakat yani tam dürüstlük olduğunu beyan etmiştir... Haydi siz şerefte. Ya ayıha insan, inna la yıqbel illa tayyib. Ve inna Allaha emar bima emar bhih murselin. Fakala ya ayıha Ressul kulu min tayyibat ve amalu salhan. İnni bima tamalun alim. Ve kala ya ayıha ladin kulu min tayyibat ma Sonra Ya Rabbi, ve bil Ey insanlar, şüphesiz Allah Teala bütün noksan sıfatlardan pak ve münezzehtir. Hoş ve helalden başkasını kabul etmez ve hiç şüphesiz Allah Teala müminlere de rasullere emrettiği şeyleri emrederek Ey rasuller, haliz, helal olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Gerçekte ben işlediğiniz amelleri hakkıyla bileceğim. El-Muminun suresi ayet 51 buyurmuştur. Ve yine ey iman edenler, size rızk olarak verdiğimiz helal ve hoş olandan kazanıp yiyiniz. El-Bakara suresi ayet 172 buyurmuştur.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 Yine hadisi şerifte, Talabul halali vâcibun alâ kulli müslimin. Her Müslümanın üzerine helali talep etmesi vaciptir. Diğer bir hadis hadisi şerifte, Talabul halali faridatun ba'del faridah. Çalışırken helalin talep edilmesi farzdan sonra farzdır. Başka bir hadisi şerifte, Men ekele tayiben ve amile fî sünnetin, her kim helal kazanıp yerse ve sünnetle eşittir şeriatle amel ederse, onun eza ve cefa vermesinden diğer insanlar da emin olurlarsa, o cennete girmiştir buyrulmaktadır. Bu hadisi işiten ashabtan bazıları, senin ümmetinde temiz ve helal kazanıp yiyen, ''Sünnetle eşittir, şeriatle amel eden güvenilir insanlar çoktur. Müslümanların hepsi böyledir.'' dediler. Bunun üzerine Resulü Muhterem <gülüyor> ''Benden sonra helal kazanç, sünnetle amel etmek ve eminlik yani güvenilir olmak az kimselerde bulunacaktır.'' diye buyurdu. temiz ve hoş kazançtan yemek, sünnetle amel etmek, eminlik yani güvenilir olmak eşittir, sözde doğruluk ve alışverişte dürüstlük, İnsanın kalbindeki haşyetullaha eşittir, Allah'tan korkuya ve Allah'tan haya etmeye eşittir, utanmaya bağlıdır. Hadisi şerifte, المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يدهي وَالْمُؤْمِنُوا مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ Kamil Müslüman o kimsedir ki, sair Müslümanlar dilinden ve elinden selamete ermişlerdir. Kamil Mümin de odur ki, sair insanlar kanları ve canları hakkında kendisine güven bağlarlar diye buyurulmaktadır. Binaenaleyh insanın kalbinde haşyetullah eşittir Allah korkusu, ve azametine karşı haya eşittir, utanç azaldığı zaman her şeye cüret eder. Bu itibarla hadisi şerifte, İdelem لَمْ تَسْتَحِمْ fesna اللّٰهِ Allah'tan utanmadığın zaman artık dilediğini işle diye buyurulmaktadır. Yine hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اِسْتَحِيُ مِنَ اللّٰهِ حَقَ قلنا الله اننا لنستحي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ وما وعى البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلاء ومن اراد الاخره ترك الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء غير شيء utanılmak nasıl ise <Sess> Öylece hakkıyla Allah'tan utanın buyurdu. Bizler hepimiz Allah'tan utanıyoruz elhamdülillah dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır öyle değildir. Lakin gerçekten Allah'tan utanmak başını eşittir. Zihnini ve başının kulak verdiği ilahi buyrukları ciddi bir surette hıfz etmen eşittir korumandır. Karnını ve karnının topladığı besinleri ciddi bir surette haram gıdalardan korumandır. Ölümü ve çürümeyi her zamanla göz önünde bulundurmandır. Elbette kim de ahireti dilerse dünya ve zinetini ciddi bir surette bırakır. İşte kim bunu işlerse gerçekten hakkıyla Allah'tan utanmak neyse öylece Allah'tan utanmıştır demektir diye buyurdu. Yani A. Başın Eşittir Zihnin topladığı kulağı Gözü, dili, burnu B. Karın Eşittir Mide ve midenin hizmetçileri olan El, diş, ayakları ilahi emirlerinde çalıştırmakla Her türlü haramdan sakındırmak C. Ölümü göz önünde bulundurmak D. Dünyanın Deptebeli ziynetini bırakmak Olmak üzere dört hasletle kalpte haya ve eminlik gerçekleşir. Ve şüphesiz kıyamet gününde insan bunlardan sorumludur. Hadisi şerifte La tezulu kademe ibni Adem yevmel kıyameti min ende Rabbi hatta yüsele an khamsin An umrihi fîmâ efnâhu Ve an şebâbihi fîmâ eblâhu Ve an mâlihi min eynek tesebehu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 ...ne gibi amel ettiğinden sorulur... ...diye buyurulmaktadır. Artık... ...haya kalbinde yerleşen kişi... ...Müslüman... ...Haşyetullah... ...eşittir... ...Allah Teala'nın korkusu... ...kalbinde yerleşen kişi... ...Mümin... ...eşittir... ...güvenilir olur. Kişi... ...tam Müslüman ve mümin olunca... ...haramdan hiçbir hayır gelmeyeceğini idrak eder. Bu sebeple... ...gaflete düşüp... ...harama tevessül etmez... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah haseme beynakum akhlaqakum kema haseme beynakum erzaqakum ve inna Allah yuati'u dunya men yuhibbu ve la yuhibbu ve la yuati'u illa men yuhibbu feman ataahu Allahu'd din fekat ahabbahu ve la walli din la hatta hatta قالوا وما بوائكه؟ قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار وإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيئ ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث şüphesiz Allah siz insanların arasında ahlakınızı taksim etmiştir aralarınızda rızkınızı taksim ettiği gibi elbette Allah Teala dünyayı sevdiği kimselere de sevmediği kimselere de verir tevhidi ve tevhidin gerektirdiği İslam ve ihsanı kuşatan dini sevdiği kimseden başkasına vermez binaenaleyh Allah Teala Kime dini verdiyse hiç şüphesiz onu sevmiştir demektir. Hayır nefsim kudretiyle yaşayan zatı andolsun. bir kul içtenlikle kalbi ve dili Allah'a tam boyun eğinceye kadar Müslüman olmaz. Komşuları şiddet göstermesinden emin oluncaya kadar gerçek bir mümin olmaz eşittir sayılmaz buyurdu. Şiddet göstermesi nedir dediler. Zulmü, eza cefa vermesi eşittir, gereken haklarını unutmasıdır. Haram sebebiyle kazandığı maldan infak edenin malında asla kendisine bereket olmaz. Haram sebebiyle kazandığı maldan sadaka verenin sadakası kendisinden asla kabul olmaz. Arkasında miras bıraktığı hiçbir mal yoktur ki o mal kendisini daha fazla ateşe itelemesin. Şüphesiz Allah Azze ve Celle kötüyü kötüyle mahvetmez. Ancak güzel, eşittir, helal ve temizle kötülüğü mahveder, eşittir, siler. Haram ve necis olan bir şey, haram ve necis olan bir şeyi mahvetmez, eşittir, silmez diye buyurdu. Diğer bir hadis şerifte Menik tesebe malen min mesemin fawsala bihi rahimehu au tasaddaka bihi au anfaquhu fi sibilillah cum'a zalike kulluhu jami'an fe kuzifa bihi fi cehennem Kim bir günah işlemekle bir mal kazanırsa Allah yolunda onunla salih rahimde bulunsa yahu tasadduk etse harcadığının hepsi toplanır onunla birlikte cehenneme atılır bir diğer hadis-i şerifte Menişterasırikaten ve huwa çalındığını bilmiş olduğu halde kim çalınmış bir emtiayı alırsa gerçekte o ayıbında ve günahında hırsızla ortaklık yapmıştır demektir buyurulmaktadır. Ayeti kerimede de Ölçekte ve tartıda hile yapanlara şiddetli azaplar olsun. Onlar insanlardan ölçekle aldıkları zaman haklarını tas tamam alırlar. Başkaya ölçekle yahut tartıyla verdikleri zaman ise eksiltirler. Hakikaten onlar büyük bir güne eşittir haşirde hesap vermeye gönderileceklerini sanmıyorlar mı? O günde insanlar alemlerin Rabbine duruşa kalkacaklardır. El-Mutafif'in suresi ayet 1-6 buyurulmuştur. Alışverişte Ölçeklerle tam müsavi ölçmemenin, teraziyi hassasiyetle denk tutmamanın, metreyle ölçüyü doğrultmamanın cezasını Allah-u Teala dünyada da verir. Hadisi şerifte, ''Khamsun bi khamsin mâ nekada kavmun el-ahde illâ süllite aleyhim adubuhum, ve mâ hakemû bi gayr mâ enzelallâhu illâ feşâ fîhimul fâkru ve lâ zaharet fîhimul fâhişetuhu.'' ve Beş haslet diğer beş haslete karşılık olmaktadır. Yani 5 bela, 5 hasletin cezasıdır demektir. A. Ahitlerini eşittir. Anlaşmalarını bozan hiçbir kayım yoktur ki Düşmanları kendilerine musallat kılınmamış olsun. B. Allah'ın indirdiği hükümlerden başkasıyla hükmeden hiçbir kavim yoktur ki, kendilerinde fakirlik yayılmamış olsun. C. İçlerinde zina, hayasızlığı açığa çıkan hiçbir kavim yoktur ki, kendilerinde ölüm yayılmamış olsun. D. D. Ölçü ve tartıyı eksilten hiçbir kayım yoktur ki bitkilerinden mahrum olmamış ve kıtlığa yakalanmamış olsun. E. Zekatlarını müstahaklarına vermeyen hiçbir kayım yoktur ki yağmur kendilerinden kesilmemiş olsun buyrulmaktadır. Şimdiki zamanımızda cezaların hepsi var ve bundan böyle mümin kayadan kayaya çarpılmaktadır. Bu hadis-i şerif bizi tebeğe davet eder. Ve u'afu'l keyle ila kilkum ve zinu bil-kıstâsi mustakîm zâlika hayrun ve ahsanu te'vîle. Ölçtüğünüz zamanda ölçeyi, tarttığınız zamanda tartıyı tas tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır hem de sonuç itibariyle daha güzeldir. el i̇sra suresi ayet 35. Buyurulan ayeti i kerimede Allah-u Teala her hususta ve özellikle alışverişte gaflete düşmeksizin ölçeklerle tam müsavi ölçmeyi, hassas teraziyi denk tutmayı, metreyle ölçüyü doğrultmayı emretmektedir. Hadisi i şerifte Ya maaşırat tüccar, innekum kad velleytum emran heleket fiyhil umemussalifetu, Ey tüccar cemaati, Gerçekte önceki ümmetlerin onda helak oldukları işe ele geçirdiniz. Ölçekleri ve terazileri. Diğer bir hadis şerifte: Ya maşerat tüccar, innə tüccar illa ittakallaha, Ey tüccar cemaati, Gerçekte tüccarlar kıyamet gününde yalancı olarak haşrolunacaklardır. Ancak Allah Teala'dan korkup, yalan ve hileden sakınan, halis, hayırlı, iyilik yapan ve doğru söz söyleyen müstesna buyrulmaktadır.